Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Sevgili dinleyiciler Hukuk Güvenliği'nde bu hafta 3 Mayıs 2018 tarihli programı dinliyorsunuz. 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız yine. Ee, hukuk güvenliği için program yapıyoruz. Hukuk güvenliği için ülkede insanlar mücadele ediyor. Hukuk güvenliği için adalet nöbetleri tutuyorlar. Bugün de e, adalet nöbetinde... Bir gazeteci ve bir avukat hukuk güvenliği için, adalet ihtiyacı için konuştular. Ve bir gazeteci, dünya basın özgürlüğü gününde içeride tutuklu olan gazeteciler, bu gazetecilere verilen cezalar ve son olarak da Cumhuriyet Gazetesi ile geçen hafta kararı çıkan ve haklarında e, ciddi e, hapis cezaları verilen e, gazetecilerden bahsetti. Sonunda e, bu verilen kararların ülkede hukuk güvenliği açısından ciddi tehditler oluşturduğunun e, üzerine basıldı. Çünkü hukuk e, Basının e, ifade ve basın özgürlüğü e, üzerindeki bu cezai yaptırımlar ve e, yargıya siyasi olarak müdahale sonucu gelen kararlar sadece bu gazetecilerin ve gazetecilerle ilgili e, kararların e, sonucunda Sadece onları ilgilendiren bir e, güvensizlik değil, doğrudan e, demokrasiye ve e, hukuk devletine e, ilişkin ciddi kaygıları e, dile getiriyor. Aslında davanın konusunu söylemeden ve sadece Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bir kararının gerekçesinden, söz ederek e, hukuk devleti ve hukuk devletinin ne anlama geldiği konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. E, karar numarasını ve kimle ilgili olduğunu söylemeyeceğim bu 16. ceza dairesinin ki bugün Türkiye'de siyasi davaların e, istinaf dışındaki en önemli denetim e, mercilerinden biri Yargıtay e, 16. Ceza Dairesi 16. Ceza Dairesi şöyle diyor hukuk devletinde devlet sırrıyla e, başlayan bir başlık altında 1982 Anayasası'nın ikinci maddesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliği hukuk devleti olarak tayin edilmiştir ''Hukuk devleti insan haklarına saygı gösteren ve bu hakları koruyucu, adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini zorunlu sayan ve bütün faaliyetlerinde hukuka ve anayasaya uyan devlettir.'' diyor. ''Ve zaten meşruluğunda sitenin yani devletin gözle görünmeyen barış meleğidir.'' diyor bir İtalyan... Ee, Ceza hukukçusu Ferraro'dan alıntı yaparak hukuk devletinin meşruiyet kaynağı hukuktur diyor yine. Toplumun genelini ilgilendiren her olayın tarihi bir yanı varsa da hukuk devleti bağlamında olaylar hukuka uygun olup olmadıkları ile değerlendirilirler. Hukuk devleti her alanda adil ve eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kurarak, ''Hukuka aykırı ve suç oluşturan her fiili olay ve fail istisnasına tabi tutmaksızın hukuk denetimine tabi tutar.'' diyor. Yine dairenin yeni bir 2017 tarihli kararında ve şeffaflıktan bahsediyor. ''Şeffaflık ve hesap verilebilirlik demokratik bir toplum düzeninin gereklerindendir.'' diyor. Anayasa Mahkemesi'nin yine... ...2018 tarihli bir kararında... ...çağdaş demokratik bir hukuk devletinde asıl olan devlet adına yapılan tüm eylem ve işlemlerin... ...nüfuz edilebilir, denetlenebilir olması ise de... ...işte bazı fiiller açısından... E, ...farklı değerlendirmeler yapılabileceği söyleniyor. Şimdi... ...son zamanlarda verilen... E, Gazetecilere verilen, yazarlara verilen, basın mensuplarına verilen cezalarda aslında bu eylemlerin genel olaraktan e, yasal çerçevesini çizen basın yasası Hı -hı. ve basın yasası ile ilgili süreler Hı -hı. E, geçtikten sonra açılan davaların yine bu e, yasal düzenlemeye göre e, zaman aşımına uğraması. ...gerekiyor ve artık onunla ilgili... ...yeni bir dava açılamaması gerekiyor. Aslında bu biraz evvel... ...sözünü ettiğim... ...Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararında da... ...kısmen bunlara değinen... ...ve bunların üzerine basa basa... E, ...karardaki yanlışlığa... ...ifade eden paragraflar da var. Evet. Ee, Birçok... E, ...basın mensubu ile ilgili... ...davanın... E, Suç dayanağı olarak gösterilen yazılarda, haberlerde, röportajlarda ki Cumhuriyet Gazetesi açısından da durum böyle. Zaman aşımı yani yasal dört aylık süre geçmiş olmasına rağmen suçlama konusu edilip bu nedenle çok ciddi ağır cezalar verildiğini görüyoruz. Ya da Ahmetçik'te olduğu gibi soruşturma açılmış zamanında ama takipsizlik kararı verilmiş, suça ilişkin unsur bulunmamış kapatılmış Sonradan, ondan sonra e, uyduruk bir e, belge ya da iddia ileri sürülüp yeni delil bulunmuş gibi e, kapatılmış soruşturma dosyaları e, yeniden açılıyor ve takipsizlik kararları kaldırılarak e, önceden açılmış örgüt davasına eklemleniyor o e, suç e, olarak değerlendirilen haberde bir suç delili olarak bunlar yeni yöntemler evet ceza mahkemeleri usulü yasasında e, yeni delil ...ortaya çıkması halinde... Evet. E, ...koğuşturmaya yer olmadığı... ...kararları verilen hallerde de... ...yeniden soruşturma başlatılıp... E, ...davalar açılabileceğini... ...veyahut da soruşturma başlatıldıktan sonra... ...yeniden... Evet. ...koğuşturmaya yer olmadığı kararları verilebileceğini biliyoruz. Evet. Bu sorun burada değil ama... ...bunun nasıl uygulandığında? Evet. Ahmet Şık'la ilgili... E, ...röportajın telefon üzerinden yapıldığı... ...öğrenilmiştir diye... ...PTSA kayıtları yeni delilmiş gibi... ...dosyaya sunularak sanki ilk soruşturma evresinde röportajın telefonla yapıldığı belli değilmiş gibi yeni bir delil elde edilmiş gibi davranılarak kapatılmış soruşturma dosyası açıldı ve e, o eylemden dolayı Ahmet Şık yeniden bu davada yargılandı ve, gibi ve değil. mahkumiyet kararı verildi. Hiçbir dürüstlüğe Şş, evet. uymuyor. Şimdi biraz evvel Yartay 16. Ceza Dairesi'nin sözünü ettiğim bu anayasanın 82 anayasasının ikinci maddesini dayanarak yaptığı veya yinelediği şey saptama hukuk devleti olarak...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 ...Karsen'den... E, ...yine bir alıntı... E, ...yapmak istiyorum... ...Karsen aslında... E, ...devlet hukuk demektir diyor... Hı. ...yani... ...devletten hukuku kaldırırsanız... ...artık o devletten başka bir şeydir... ...diyor... Hı hı. ...ve bizim... <gülüyor> ...programımızın... E, ...adında... E, ...yer alan... ...hukuk güvenliği... ...arayışımızın sebebi de yine... ...bu ünlü hukukçu... Hans Kalsen'in e, bir deyimiyle e, önem kazanıyor. Çünkü diyor ki eğer bir toplulukta, bir ülkede, bir memlekette bir kişi hukuktan şikayet ediyor ve adalet arıyor ise o ülkede hukuk ve adalet için umut vardır diyor. Oysa bizim ülkemizde e, hukuk ve adalet arayan ee, çok insan var hatta e, kısa bir süre önce e, Sayın Cumhurbaşkanı da eğer adayetten bu kadar şikayet ediliyorsa bunda bir problem var diyerek bu problemetiği diye işaret evet. etmişti. İngiliz zulmünü unutmayan Amerikalılar da bir masum içeride kapatılmış olacağına bin suçlu dışarıda geçsin buna razıyım diyerek masumiyet karinesine ve haksız suçlamalara karşı çıkan bir... Ceza hukuku anlayışına dayanıyor tabi fiil evet. uygulamalar nasıl evet. çok ayrı bir tartışma. Evet şimdi e, aslında bu konu e, şeyde de e, söyleyin Karara ünlü İtalyan Tabii. ceza hukukçusu Karara da e, bunu söyler belki e, bir masum haksız yere cezaevin'e konulacak ve cezalandırılacaksa dokuz e, suçlunun serbest gezmesini tercih ederim diye. Olanlar değişiyor. <gülüyor> evet öyle diyor. Birinde işte yüz 100 ve bin birinde işte bir ve on e, bunları çarparsak yine o dediğimiz noktaya geliyor. Kabul çizgisi şimdi, değişebilir ama irade değişmiyor. Masumiyeti korumak lazım. Hakselere evet. kimsenin suçlanmasına Ş göz yummamak lazım. Şimdi, şimdi bu hukuk ihtiyacı ve hukuk devleti ve yargının geldiği bu tıkanıklık konusunda e, Yargıtay eski başkanlarından Profesör Sami Selçuk hocamıza bağlanmak istiyoruz ve e, eğer hemen bağlanabilir isek kendisine e, hukukla yargıyla ilgili sorun nerede başlıyor e, şu anda nasıl bir noktadayız ve e, neye ihtiyacımız var bunu konuşalım istedik. Evet, hukukun temel Acab görevi insanı özgürleştirmektir. Bunu başaramayan bir hukuk, özlü hukuk değildir diyor hocamız. Sami Hoca değil mi? Evet. Acaba bağlanabildik mi? Evet, ee, bağlanmaya çalışıyoruz. Hocamız diyor ki e, özellikle yargıçlar yasaları uygularken yorum disiplinine, disiplinine uymak, anayasaya, yasaya, yasalara ve hukuka uygun vicdani kanıya göre hükümler kurmak, Yetkilerini kullanırken insanın onuruna ve doğasına saygılı olmak, hukuku güzelleştirmek zorundadırlar. Hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsendiği ve yaşama geçirildiği bir düzende bütün işlemler ile kimi eylemler hukukun soğuk kanlı mantık süzgeçinden geçirilir. Toplumda hukuksal güven ve yarına inanç böyle sağlanır. Demokraside temel amaç kanımca az devlet çok hukuk formülüyle özetlenebilir. Bu çok önemli bir Bocamıza yani bu az sözünü... devlet çok hukuk derken aslında <gülüyor> e, devlet denilen e, bir mekanizmanın e, çok hukukla donanması halinde tıpkı işte biraz evvel söylediğim gibi Hans Kelsen'in e, söylediği gibi e, hukukla donatılmış bir e, işleyiş bir e, yönetim mekanizması ancak devlet olarak tarif edilebilir. Aksi halde e, bizim söylediğimiz meşruiyeti olan bir yönetim biçimi olmaz. E, bu yüzden de toplum düzeninde yangında ilk kurtarılacak vazgeçilmez gereç hukuktur diyor hocamız. Biraz sonra bağlanabilirsek kendisine e, bu sözleri e, tekrar açıklaması için sorular soracağız. Evet e, sanıyorum hocamız bağlandı. Hocam e, Buyurun Dari Bey. Ee, hocam nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Sa diliyorum. Çok teşekkür Gerçekten ediyorum. Ee, sizi dersinizden hatta belki de alıkoyduk. Ama hayır, hayır ben dersten çıktım. Öyle mi? Çok çok teşekkür evet. ederiz. Şimdi bu arada e, Avukat Aynur Tunca arkadaşımız sizin e, hukukla ilgili ve devletle ilgili söylediğiniz adalet ve yaşayan hukuk kitabından bazı alıntıları aktardı e, bizim programımızın adı size de söylediğim gibi hukuk güvenliği yani hukuk güvenliği ihtiyacı evet. nedeniyle de böyle bir program ama bugün hukukta yargıda işte adalet mekanizmasının işleyişinde birtakım sıkıntıları yaşadığımızı biliyoruz Sizce Hukuk nasıl olmalı? Bugünkü sıkıntıların kaynağı, dayanağı nasıl, nedir? Ve nasıl bir çözümle ülkedeki adalet ihtiyacını, yargısal sorunlardaki sıkıntıları aşabiliriz hocam? Şimdi burada tabii bir sürü sorunu gündeme getiriyorsunuz bu soruyu sormakla. Bunu ancak size sorabilirdik zaten. <gülüyor> Efendim? Bunu zaten ancak size bu kadar kapsamlı sorabildik hocam. Şimdi bu soru tabii çok kapsamlı bir soru. Çok boyutlu bir soru daha doğrusu. Bir kere Türk insanının bireysellik ve kişilik açısından değerlendirilmesi gerekir. Neden diyeceksiniz? Çünkü e, bireyselliğin ve kişiliğin gelişebilmesi için hukuk toplumunun yaratılması gerekir. Türkiye böyle bir topluğa henüz kavuşmuş değildir. Neden yüzetçiniz? Kişi haklarına ve özgürlüklerine sahip çıktığı takdirde hem bireyselleştirir bireyselleşir de kişilik kazanır. Söz geleneşsiz düşüncenizi dış dünyaya aktarmak istiyorsunuz. Bir beyniniz var düşünüyor ve hiçbir yaratıkta hiçbir canlıda olmayan bir diliniz var sözlükler icat etmişsiniz, yaratmışsınız. Onlar aracılığıyla düşüncenizi dış dünyaya aktarıyorsunuz. İlle de sözlüklerle değil, bir yürüyüş yaparak, bir davranışta bulunarak da dış dünyaya şarkı söyleyerek düşüncenizi evet. aktarabilirsiniz. Bireyler eğer bu düşünceyi aktarırken bunun bir hak her hakkında bir iktidar, bir erk olduğu bilincine ulaşmışlarsa Zaten ona sahip çıkarlar. Der ki ben hakkımı kullanıyorum. Hiçbir güç bu hakkı kullanmaktan bana, bana beni alıkoyamaz. Ama bakıyorsunuz sokakta insanlar yürüyüş yapmak istiyor. Polis geliyor dur diyor. Cevap veriyor adam. Ben kimseye bir şey yapmıyorum. Kimseye söylemiyorum. Kimsenin haklarını çiğnemiyorum. Trafiğe engel olmuyorum. Ama buna bakma, silah ama ve ki, saldırıda bulunmuyorum. Tabii. Bunu kimseye saldırmıyorum. yani Başkasının haklarında her bir ihlal boyutuna varan bir davranışçısına girmediğim halde siz neden bu düşüncemi açıklamaya engel oluyorsunuz diyen bir yurttaşı ben görmedim. Kavga eden yurttaşlar var. Biri engellemeye çalışıyor, öbürü hayır diyor, engelleyemez. Neden engelleyemediğini anlatabilmeli. Bunu tabii yukarı boyutlara kadar çıkarabilirsiniz. Kaymakam böyle emretti diyor, işte başındaki emniyet amiri böyle emretti diyor, vali böyle emretti diyor. Hayır, onlar da bunu bilmeli. İnsanlar bu bireysel haklarını demokratik bir hukuk toplumunda, hukuk bilinci olan toplumda. Kimseden izin almadan kullanırlar. Kimse de bunu engelleyemez. Şimdi diyorsunuz ki birisi düşünce özgürlüğünden söz ederken dikkat edin. Bunu özellikle değerlendirmenizi istiyorum. Diyor ki hoşgörü toplumunu yaratayım. Ne münasebet? Ben bir başkasının edeceği hoşgörüye mi göremi düşünce özgürlüğünü kullanacağım? Böyle bir şey olabilir mi? Ben bir iktidar kullanıyorum. Bir toplumda hukuk bilinci varsa bunlar söz konusu olmaz. Hoşgörü nerede istenir? Kavga eden toplumlarda dersiniz ki birbirinize hoşgörü. Farklılıklara hoşgörüyle bakın dersiniz, onu söylersiniz. Ama hakları kullanırken ne minazilet? Aynı şey inançlar içinde geçerli. Birisi Ahmet meleklerin varlığına inanır. Meleklerin varlığını kanıtlayamaz. Mehmet e, inanmaz, melekler yoktur der. O da meleklerin yokluğunu kanıtlayamaz. Bu inanç alanına girer. Bir hukuk toplumunda inanç alanına giren kesimlere hiç kimse karışmaz. O bilimin dışındadır. Bakın layıklık oradan boy vermeye başlıyor. Bilimin düşündedir. Sadece saygı duyulur. Onlarla alay edilmez. Küçümsenmez. Bu kadar basit. Ve bu böyle bir toplumda, bir hukuk toplumunda her insan bilir ki bilim konuları tartışılır sürekli. Ve bilim sürekli tartışmaya dayanır. Üniversiteler bunun en yoğun olduğu alanlardır. Ve bilim sürekli çürütülmeyle gelişir. Bir Einstein çıkar, ondan öncekilerin hepsini toptan çürütüyor. Dikkat ederseniz. Çünkü bilim alanı çürütülebilir alanlarla uğraşır. İnanç alanı çürütülebilir alanlarla uğraşmaz. Onun adı inançtır. İnanırsınız inanmazsın. Bil bileceğiniz bir iştir. Ona sadece saygı duyulur. Ve bu iki alanı da birbirinden ayırt etmeyen bir toplumu siz bırakın o bu toplumu olmayı undan toplumlar arasına da sokamazsınız. Türkiye'de bir bakıyorsunuz Siirt'te bir yanma olayı oluyor. Adam diyor ki Siirt valiliği biz sizi İstanbul'da cinleri kovan bir hoca varmış oraya göndereceğiz. Devlet bütçesinden de giderlerinizi karşılıyor. Böyle bir toplumun Orta çağı bile yakalamadı, yakalayan adı da ya, aşikar, değil mi? O zaman hocam, bir öncelik, bunu dikkat edin. Evet, o zaman hocam sizin öncelikle yurttaş. Bir dakika sizin gidin, bakın bunu, bir bakıyorsunuz bir başka hoca da çıkıyor. Diyor ki dinleri kovan kovmak için diyor şu duaları okuyun diyor. Ne üniversite profesörü bu? Bilebiliyor musunuz? Korkunç bir şey bu. Bir başka hoca çıkıyor, kimya profesör müdür, fizik profesörü müdür? Şu deneyin yap Ve bu adam TÜBİTAK'ta görevli. Şu deneyin yapılması Tanrı'ya hiç korkmaktır diyor. Bakın inanç alanıyla, din, al e din alanıyla, bilim alanını bile birbirinden ayırt edemeyen, üniversitede hocalık yapan insanlar var Türkiye'de. Bunlar son derece üzücü. Evet buyurun bu, e, bu sizin şu ana kadarki söylediğiniz paragraflar içinde şunu e, anladım hocam e, aslında bir hukuk devletinden veya bir hukuk devleti ihtiyacından söz edebilmek için önce vatandaşların haklar ve hukuklar bilincinde olması lazım haklarının bilincinde olması lazım ne hakkındır bilincinde olması ön koşul ama ona evet. da sahip çıkma bilinci olacak. O konuda da kendisine verilmiş bazı haklar var. O haklarını da kullanacak. Evet. Onun için galiba hocam ifade özgürlüğü, basın özgürlüğünün son aşaması bilgilenme hakkı hatta hak değil, biraz evvel söylediğiniz gibi bilgilenme sorumluluğu var yani insanların. Bu da yetmiyor idarecilerin, yönetenlerin her kademesinin de bu hukuk bilincine ve haklar kategorisine saygısı ve saygı kültürünün olması gerekiyor sanıyorum. Hayır, saygı yükümlülüğü var. Yükümlülüğü Bak, var. Ben düşünce özgürlüğünü dış dünyaya yansıttığım zaman kimsenin hoşgörüsüne muhtak değilim. Başkaları bana saygı duymakla yükümlüdür. Dinleyecekler beni o kadar. Dinlemiyorlarsa o toplum uygar bir toplum değildir. Hukuk toplumu hiç değildir. Şimdi hocam yani bu geldiğimiz noktada ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, halkın bilgilenme ile ilgili yargının verdiği kararlarda aslında ciddi bir engelleme olduğunu görüyoruz. Bu kanun hükmünde kararnameler döneminde bu noktaya geldi diyebiliriz ama aslında... Bunun daha eskiden de örnekleri var, yargının bu e, ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü, halkın bilgilenme hakkını e, engellemeye yönelik veyahut da e, durdurmaya yönelik kararları, Sizce bugün neden daha çok göze batıyor? Birçok gazeteci niye tutuklu? Birçok gazeteciyle ilgili verilen kararlar basın basın yasasındaki süre açıldığı halde dava açılıp insanlara neden cezalar veriliyor? Bu, bu, bu noktaya nasıl geldik hocam? Bu noktaya nasıl geldik sorusundan önce şunu söylemek zorundayım. ya sorulması gereken soru bu. Ee, Yeni bir eksiklik var, evet var, Niye diyeceksiniz. Ee, bir sık sık tekrar Ne diyorsunuz? Ee, kimse, bakımiyet kararı verilmeden önce herkes suçsuzdur diyorsunuz. Ama bunu uygulamaya götüremezsiniz. Suçsuzluk asıl suç işlemek istiştahi bir olaydır. Türkiye'de bu ters yüz edilmiştir. Sanki herkes suçlu suçsuz olanlar çok istisnai kişilerdir. Böyle bir şey olabilir mi? Ve bu dikkat edin kamuoyuna da egerendir. Ve bu arada tabii yargı da bundan o da bu toplumun içinde yargıçlar da bu toplumun insanlardır. Bunun etkisi altında kaldıklarını düşünüyorum. Asıl olan suçsuzluktur diyerek gerçekten o kişi bu suçu işlemiş gerçekten tutuklanmayı gerektirecek boyutta kanıtlar var mı yok mu yansız bir şekilde bağımsız bir şekilde hiçbir etki altında kalmadan karar verebilmeli bakın geçenlerde Milliyet Karsası'nda bir yazı çıktı eski bir yargıta üyesi diyor ki ben vatan millet söz konusu olduğu zaman hukuk hukuk bir bir yana bırakırım her şeyi. Asıl olan olur diyor. Sizin böyle bir göreviniz yok. Sizin işiniz ülkeyi kurtarmak, vatanı kurtarmak değil. Sizin işiniz hukuku doğru uygulamaktır. Vatanı kurtarmaya kalkarsanız siyaset yapmış olursunuz. Bu konuda ceza hukukunda ve usul hukukunda son derece önemli maddeler var. Ne kadar hassas olduğunu görürsünüz orada. Söz gereği, Cumhurbaşkanına hakarette ne diyor? Adalet Bakanından izin alacaksın diyor. Kişi ne diyor? Savcıya. Niçin diyor? Savcı önce kanıtları topluyor. Bu kanıtlar eğer yeteri kadar yani o kişiyi mahkemeye sevk edecek oranda ise yüzdüğü ile aşan bir mahkûmiyet ihtimali söz konusuysa davayı ilçi olarak açmak zorundadır ama orada diyor ki yasak oyucu savcıya bekle diyor Dur, dosyayı diyor bana gönder durumu intikal ettir bu konuyu ben bir siyasetçiye inceledeceğim neden sen siyaset yapamazsın diyor dikkat edin evet. kime inceletiyor? adalet bakanına incel Bakın ne kadar hassas. Diyor ki burada dur diyor. Senin ülkeyi kurtarmak gibi görevin yok. Ne yapacaksın? Bunu ancak bir siyasetçi. Siyasetçi o konuda diyor bir karar verecek. Ya izin verecek veya vermeyecek. <gülüyor> Pardon. Yani siyasetçi önüne gelen dosyayı inceliğe de <gülüyor> evet. Bu, o kişi hakkında dava açılması ülkenin yararına mı, zararına mı? Sadece buna bakacak. Dikkat kamusal edin. bir yarar olup olmadığını Bak, bir gözden geçiriyor. Kamusal geçirin. değil, dikkat edin. Hayır. Siyasi açıdan inceleyecek. Siyasi bir yararı var mı? Sakıncası var mı? Buna bakacak. Bir değerine, sen diyor savcısın, sakın siyaset yapma, yargıdasın çünkü diyor. Sakın ha. Çok hassas. Ve arkasından siyasetçiye dönüyor. Diyor ki, bu kararı verdiğin zaman gerekçeni açıklama. Hayır derken de açıklama, evet gelsen de açıklama. Sadece izin verdim veya vermedim de. Neden? Çünkü ben buna izin vereceğim şu sebeple derseniz, yargıyı etkilersiniz. Yargıcı etki dersini. Hiç unutmuyorum. Geçmişte bir adalet bakanı işte bu ülkenin aleyhinde konuşan birisi için e izin verecek misiniz dediler. Cevap verdi. Kasula kasıla. Ben dedi ülkene sövdürmem. Şimdi yargıcın önüne gelen o davada kolay kolay beraat kararı verebilir mi? Veremez. Dikkat edin. Hiçbir kurum doğru yerleşmemiştir Türkiye'de. Böyle kavramlara inceliklerini bilmeden uygulamayı doğru yapamazsınız. Bu kadar hassas olan bu konuda siyasetle yargının ayrımı konusunda hassas olan bir düzende ne diyor yargıtayda son sözü yargıtay ne demek? Son sözü söyleyen adam demek. Adli konularda değil mi hukuk konularında evet. Son sözü söyle Size bu yetkiyi vermiş Ben diyor vatan millet söz konusu Olduğu zaman diyor Hiçbir şeyi dinlemem diyor ona bakarım diyor Allah Allah Şimdi Oraya kadar gelmiş bir insanda Bu bir hiç yok ise Elbette ki A'dan her şeyi gözden geçirmemiz gerekiyor. Nerede yaptığımızı bulalım Türkiye'de kavram eksikliği var. Terim eksikliği var. Türkçemiz yürekten bir dil. Ama kavra bütün kavramların karşılığı Türkçede yok. Bu büyük bir eksikliktir. Yani adeta Batı hukukunu biz Türkçemizde sığdırıyoruz. Aktaramıyoruz, ama sığdırmaya çalışıyoruz. Bu bir sığdırmadır. Çünkü bazen 3 kavrama tek sözcükle cevap veriyorsunuz. Kim bunları çözmemiz gerekir? Hukuk toplumunu yaratmak istiyorsanız, hukuk toplumu içinde insanlara bireysellik ve kişilik kişilik kazandırmak istiyorsanız, önce bunları çözeceksiniz. Aslında budur. Ben bütün derslerimde öğrencilerimin buna dikkatini çekiyorum. Bakın, şey son dönemlerdeki olanları bir düşünün. Değil mi? Neler yaşadık? İnsanlar yargılandı, suçsuz olduğu anlamında şu oldu, bu oldu. En sonunda YSK bir karar verdi. Sanki Anglo-Sakson ülkesinin yargıçlarıymış gibi ben dedi yasa maddesini uygulamıyorum dedi. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yasayı Ve bir tarafa yoklukla, iterek yoklukla sakatlanmış bir referandum yapıldı. Kimse buna karşı çıkmadı. Karşı çıkıp da görüşünü söyleyenlerin sesi bile duyulamadı. Böyle bir toplumda hukuk toplumu olduğunu ve hukuk toplumunun yarattığı güveni yaşayabilir misiniz? Yaşayamazsınız. Evet. Hocam ben bir soru soruyorum. YPK Anayasa Mahkemesi'nin yerine geçerek üstü olarak bir maddeyi 97 maddeyi 97. maddeyi adeta iptal ediyor. Veyahut da yasama organının yerine hiç o maddeyi yok sayıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır yapamazsınız. Çünkü Yargıtay'ın işine Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin işine Danıştay veya Yargıtay karışamazlar. Görev ayrılığı vardır. Birbirlerinin yerine geçerek karar verirlerse o kararla çık yapılan bir işlem hukuk dünyasında doğmamış, yapılmamış gibi kabul edilir. Kaymakamın boşanma kararı vermesi, kaymakamın tutuklama kararı vermesi gibi. O kararı zabıta dinler mi? Dinlemez. O kararı nüfus memuru dinler mi? Dinlemez. Güler geçer. Ve o kararı sizi iptal etmesiniz. İptal ederseniz varlığını kabul etmiş olursunuz. Onun için yokluk yaptırımlarında Sadece değinilir İşte şöyle bir karar vermiştir bu dünyasında doğmamıştır ya, iptal kararı veremezsiniz Verirseniz doğmuş kabul edersiniz Doğmuş ama eksiği var Böyle bir referandum yapılıyor Türkiye'de Ve bu ülke batı hukukunu aldı Ve onunla övülüyor Anlamamışsın ki bunu Ama Bakın dikkat edin Yüksek mahkemenin bulunduğu ülkelerde bu mümkün çünkü orada yüksek mahkeme de tek bir mahkeme var. Elinde sonunda onun önüne konu geleceği o tek mahkeme anayasa yargısı yapıyor, adli yargı yapıyor, idari yargıyı yapıyor. Kıbrıs'ta olduğu gibi bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi, Kanada'da olduğu gibi o nedenle Trump'ın vermiş yapmış olduğu bir işlemi istinat mahkemesindeki bir bayan yargıç ne yaptı? Durduruyorum dedi, iptal ediyorum dedi, bitti çünkü yüksek mahkeme tek onu yapar o. Ama ben yapamam görev ayrılığım var. Başkasının alanına giremem ben. Ya bekletici sorun yaparsınız veya uygularsınız başka seçenek yok. Şimdi bunların hepsini yaşıyorsunuz ve Türkiye'de hukukun olduğunu söylüyorsunuz. Son mahkeme yine bir başka mahkeme karar verdi. Yunanistan nüfusundan büyük olan İstanbul'da bulunan İstanbul yargıçları Ağır Cıza Mahkemesi yargıçları ki yeteri kadar kıdemleri olan yargıçlar ne dedi ben Anayasa Mahkemesi'nin kararı dinlemiyorum dedi. Gerekçe Bir Lütfen bakın gerekçeye. Benim dediğim yargıtayın bozma kararına karşı direnme yetkimi var. Ona da hak diyor. O yetkidir. Hak değildir. Bakın terim çok önemli. Onu hak zannediyor kendisi için. Sana verilmiş bir yetki o. Ben direnme yetkimi var buna da direniyorum dedi. Allah Allah. Yargıtayın verdiği bozma kararına bütün dünyada uyulur. Sadece Türkiye'de direnme yetkisi vardır. Hı. Bakın dikkat edin. Türk tipi temizdir bu. Bu kadar istisnayı kural haline getiriyorsunuz. Halbuki istisnalar kendi alanlarında uygulanır. Eski bir işle mevridine hasıl olunur. Bu kuralı diyebilmeden yorum yapıyorsunuz ve ben bu kararı dinlemem diyorsunuz. Ve anayasa mahkemesi en sonunda benim kararımı herkes uygulamakla yükümlüdür demek zorunda kalıyor. Yani bir yerde hakimlerin kulağını çektiriyor. Bu nasıl bir ülkedir? Böyle bir şey olabilir mi? Yani o kadar çok örnek var ki bunları gördüğüm zaman hukuk fakültelerinin neden var olduğunda bu olduğunu düşünmeye başlıyorum. <gülüyor> bu insanlar hukuk fakültesinden mi çıkıyor? Yoksa bir yerden mi peydah oldular? Kuşkularım var yani. açık söyleyeyim ben. Hocam yalnız bu bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. İstanbul'daki o İkinci ha... sınıfta bakın ben bu konuyu hukuka aykırılık başka şeydir. Bakın. Hukuka e, YSK bir şey daha karıştı. Karıştırdı. 90. maddede çelişkiden, çatışmadan bahseder. Çatışma başka şeydir. Çelişki başka şeydir. Hukuk, aykırılık başka şeydir. Derseniz ki, işte şu dine mensup olanların oy hakkı yoktur. Veyahut da kadınların oy hakkı yoktur. Bir zaman olduğu gibi. Arkasından biri çıkaracak ki bu eşitlik ilkesine aykırıdır der. Bu hukuka aykırılıktır dedi. Çelişkide ise aynı konuda düzenleme yaparsınız iki normun, iki düzgünün tek tek ögelerini belirlerseniz bu ögeler dediğiyle çalışır. O zaman sonraki hüküm onu kaldırır ve üstün sayılan 90. maddeye göre e, dış Sözleşme hükümleri düşün için o uygulanır kısaca. Söz gelimi diyelim ki seçmen yaşı Türkiye'de 18. Diyelim ki bir sözleşmeyi kabul etmiş Türkiye orada 17 diyor. Ne oldu? Bakın aynı konuda birbirleriyle çatışan ürbeleri birebir örtüşüp bu yüzden çatışan İki gün çıktı. Çatışma budur. Çatışmayla aykırılığı birbirine karıştırıyor. Saçma sapan sonuçlara uğraşıyor. Ulaşıyor tabii. Bu da doğal. Bu kavramları bilmezseniz hukuku uygulayamazsınız. Bakın son söylediğimi ben öğrencilerime anlatıyorum. Hangi sınıfta? İkinci sınıfta. Bunu bilmeyene de sıfır veriyorum. Hukuk Bu fakültesi ikinci sınıfta değil mi hocam? Evet. Hukuk Fakültesi ikinci sınıfta daha. Evet ikinci sınıfta mı Ama hocam o burada bilmiyorum. bir zorlama o yok. yok yani bilmiyenlere ben sınıf kit şey notu vermiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Ya incelersiniz okursunuz bilmiyorsanız diyenlere danışırsınız. Ben herkese danışıyorum. Kimseyi de küçümsemiyorum. Bunda şey edecek bir hukuk öyle bir şey ki her şeyi bilemezsiniz. Evet. bir şey ee, söylüyordu aylarını. Yani burada ben çok dertliyim Evet hepimiz dertliyiz. E, sayın hocam burada acaba bir bilgisizlik mi var yoksa hukuku zorlama kötü yok, kullanma mı var? E, bir de Ben e, insanlar iş dünyasıyla ilgilenmiyor. Evet ama sonuca bakarak da bir değerlendirme yapmıyorlarsa evet. elbette bir korku var demektir. Yok evet. bilgi yoksa zaten Evet. Araştıracak bir konu kalmıyor. Kalmıyor. Sayın hocam bize hukuk felsefesinde ben 3. sınıfta okumuştum hukuk felsefesi dersini. Hukukun boyutlarının 3 tane olduğu söyleniyordu. Norm, sosyal olgu, etik değer. Ben şimdi bugün sizin programımıza katılacağınızı öğrenince çok heyecanlandım. Eski yazılarınıza baktım. 23 Eylül 2008'de yazmışsınız Star gazetesinde. Hukukun boyutları başlıklı bir yazınız var. Etik boyut toplumsal gerçeklik norm boyutundan sonra diyorsunuz ki hukukun bir de dördüncü boyutu var. Yargı kararları ve 19. yüzyılın pozitivist ve maddeci olduğunu 20. yüzyılın sentez çağı olduğunu söyledikten sonra da 21. yüzyıla ilgili şöyle bir değerlendirmeniz var. 21. yüzyıl belli ki sadece postmodernizmin değil. Aynı zamanda sen, sentez ve gerçekçilik çağı olacak bu boyutların bütününü gözetecektir. Çağımızda yaşayan hukukçular özellikle yargıçlar nasıl bir çağda yaşadıklarının elbette ayrımındadırlar. Bütün bu boyutları gözeterek ve bunların gerektirdiği yorum araçlarından yararlanarak karar vereceklerdir. Şimdi az önce zorlamadan bahsettik. Yine siz hocalarımız bize ceza hukukunun fiil hukuku olduğunu öğrettiniz. Ama bu son zamanlarda o hal öncesinde de oldu bu sadece o halde açıklanabilecek bir şey değil. İddianamelere baktığımızda... Fiil isnat edilmediğini görüyoruz. Yani kişinin hangi eyleminden dolayı yargılandığını anlamak oldukça güç. Ama hukuki vasıflandırmalar yapılıyor. Eylem isnat etmek unutuluyor. Hukuki vasıflandırma yapılarak bir yılın bilgi dosyanın içine atılarak kişilerin kendisini savunması isteniyor. Bu uygulamayla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani burada Allah, sentez nerede? Haba o iddianamelerin hepsini gördüğümü söyleyemem. İşte Ama e, bildikleriniz var şey ki yazıyorsunuz ben. Son derece aklı kullananlar var. Evet. Onu söyleyeyim. Evet. Ama tabii bu iddianamelerin doğru olmadığını açıkça söylüyorum. Her şeyde de her zaman da tekrarladım. Şimdi bakın 1787 tarihli kaynak İtalyan Ceza Yasası'nın 765 sayılı yasaya kaynak olan İtalyan Ceza Yasası'nın eee e, bir şeysi var, gerekçesi var, 1787 evet. tarih, rapor var. Hı hı. Onun on dördüncü paragrafında çok ünlü bir paragraftır o. Hı hı. Yine ünlü bir cümle var. Hı hı. Ceza hukuku insanların iç dünyasıyla ilgilenmez. Öyle gelmez, öyle. Ben bunu anlatamadım. Çok yazdınız ama hocam, sizi izleyenler bu hassasiyetimizin evet, bilincindeler. Evet, dedim ki iddianamelerde bunlar var. Bunlardan vazgeçin, bunlar yanlış. Evet. Dışa yansıyan eylemle ilgilerin, o eylemi irdeleyin. Hı hı. O eylemi gerçekten bir suç e, ise e, nitelendirin, suçun adını koyun ama o eylem berrak bir şekilde ortaya çıkmamışsa, ortada böyle bir şey yoksa hı hı. onu e, kesinlikle böyle bir canami düzenlemeyin. Ben bunları hep söyledim. Evet. Ama bakıyorsunuz iddianamelerde bir sürü şey yazıyor işte diyor bu diyor bir örgütlenmedir e, diyor yani kendi kendinden ben sonuçlar çıkaran iddianameler gördüm hukuk evet. adına bunlardan dolayı çok üzüntü de duydum onu da söyleyeyim Taha Akyol'a yazdığınız yani bir mektup bak. var Taha Akyol'a evet. yazdığınız mektup var. 10 Ocak 2018'de Taha Akyol yayımladı sizin mektubunuzu köşesinde. Neymiş o mektup? Ee, bu az önce sözüne ettiğiniz e, konudan evet, bahsediyorsunuz. Evet, evet. Bu iddia namilerdeki subliminal mesaj verilmesi, ceketinin iki düğmesini iliklemesinden yola çıkılarak iş dünyasındaki değerlendirmeler üzerinden suçcusu adında bulunulması. Çok derece yanlış. Evet. Yani bunlar olmaz. Hı -hı. Yani. E, eğer bunlar üzerinde fazla ısrar edersen Nazi ve Stalin dönemindeki evet. fail ceza hukukuna kayarsınız. fiil ceza hukukundan çıkan fail ceza hukukuna kayarsınız. Bu büyük tehlikedir. Bunlar yanlıştır. Türkiye bence hukuk kültürünü sadece hukuk fakültesinde bırakmamalı. A'dan zereye gözden geçirmelidir. Hukukçuların bir ön yargılar var. Nedir o? Uygulama başka, nazariye başka. Bakın, nazariye başkadır, doğru. Ama öğreti başkadır. Nazariye ile öğretiyi karıştırmamak lazım. Ölüm cezasının beyinde düşünceler, ölüm cezasının aleyhinde düşünceler derseniz bu nazariyedir. Hı -hı. Oturursunuz, düşünürsünüz. Ama ölüm cezası nasıl sonuç doğulmuştur ölüm cezasının infazı nasıl olmalıdır diye başladınız mı o öğretidir ölüm cezasını kabul ettiniz ve sonuçlarını ne yapıyorsunuz gözlemliyorsunuz onları diyelim Bunlar öğretidir bir maddenin yorumu o bir öğretidir Türkiye öğretide öğretiden kopmuştur uygulama öğretiden kopmuştur evet Yargıç her gün kendisini yelemek zorundadır. Avukat da öyle. Yargıç da öyle. Savcı da öyle. Evet. Zeyn... Bakın ben hı hı. E, neredeyse 60 yıldır hukukla uğraşıyorum. Evet. Ama her yıl verdiğim dersin içeriğinde büyük ölçüde değişiklik yapıyorum. Hı hı. Yeni kaynaklara ulaşıyorum. Bir kısmını etkilerim çıkarıyorum. Bir kısmını ekliyorum. Yani Değerlendirmeler yapmak zorundasınız. Evet. Sayın hocam bir de 13 Ocak 2018 sahili Cumhuriyet gazetesinde bir yazınız yayınlandı. Yargı mesleği yıkıldı başlığı altında. E ee, yıkıldı tabii. Evet, bu yüksek yargı ile ilgili son değişiklikler üzerine üzüntünüzü dile getiren, eleştirilerinizi dile getiren bir yazınız var. 50 yıldan bu yana yargıya bu denli el atıldığı bir dönem yaşamadık çok yazık ve çok acı verici diyorsunuz. Bu Ve tabuta son çivi diye bir değerlendirmeniz var. Bu konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşmak ister misiniz bizimle? Şimdi ben yani bir kere Türkiye batıdan hukuku tam olarak almadı. Evet. Yasayı almak, hukuku almak değildir. Sen onu söyleyeyim. Hı hı. Türkiye bunu fark etmedi. Hala fark etmiş değil. Değil. Ben diyor bir kere saçma bir isim veriyor. Ben diyor milli kanun yapıyor. Ne yapıyormuş? Ceza yazıyor. Ne yapıyormuş? E, medeni kanun. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Siz o kanunun birçok maddesini yok ki aldınız zaten. Evet. Onlar ne yaptı ona bakıyoruz. Bugün dünyada medeni kanunun millisi olur mu? Size özgü medeni kanun olabilir mi? Size özgü ceza hukuku olabilir mi? Bunu Türkçe'ye hala anlamış değil. Ve bunu maalesef hukuk profesörleri de böyle konuşuyor. Türkçe yazmakla o kanun milli olacak. Öyle şey olur mu? Hemen şunu ekleyeyim. Bunu fark eden bir millet var. Batılaşma bizden sonra başladı. Kimden onlar? Japonlar. Hı. Ne yaptı Japonlar? Fransız Medeni Kanunu almaya karar verdiler. Ama bu nedeni kanun almadan önce Fransa'dan hocalar getirdiler. Hukuk Fakültesi 20-25 yıl bunlar hocalık yaptı. E, Bizde de Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemlerde benzer süreçler evet, evet, yaşandı. Yapılmadı ama böyle bir şey yok. Oldu biz aldık. 6 ay sonra, bir 8 ay sonra yürürlüğe girdi. Yürüdü, uygulamaya başladık. Onu <Gülüyor> hocalar geldi. <Gülüyor> İkinci Dünya Savaşı. <Bakın. Gülüyor> İzin verirsen söyleyeyim. Buyurun efendim Bu Bunun üzerine e, gerekli yargıç kadrosu yetiştirildikten sonra medeni kanunu aldılar. Alırken bazı kavramları olduğu gibi aldılar. Hı hı. Değiştirmeden. İçerini öğrenmişler de öğrenmişlerdi zaten. Dahası bu kavramlarında bazıları Alfabeye yazılı, yazılı metne dönüştürüldüğü zaman alfabede harf eksikti. Alfabelerine harf etkildiler. Önce kavramları, kavramların iyi algılanmasını sağladılar. Sonra hukuk uygulamasına geçtiler. Yasayı kabul ettiler, çevirdiler Japon diye ve uygulamayı başlattılar. Uygulama içinler yaptı, o yargıçlar yaptı. Bizde kim yaptı? Medrese mezunları yaptı. bir birçok kavrama yabancılar. Ee, 1940 yıllara kadar gelinceye kadar bakınız, birçok kavrama o dönemin yargıtay üyeleri çok çalışmışlar ama birçok kavrama anlayamamışlar. İşte birleştirme üç sonuca varmış, üç sonuçtan ikisi yanlış. Hem kaba bir yanlış. Çünkü adam bilmiyor, dil bilmiyor. Hı. Bakın size başka bir... 1949 yılında Ceza Genel Kurulu'nun bir kararı var. Yasa çevrilirken birden çok sözcüğünü, İtalyanca sözcüğü bir kısım çevirmenler birden çok diye çevirmişler. Tamam. Bir kısmı birkaç demişler. Bir kısmı birçok demişler. Yargıtay üyeleri oturmuş, genel kurulu, bakın hanımefendi, genel kurulu, evet. oturmuş, demişler ki bunda bir hikmet olmalı, ne yapalım? Bir çoğa, birden çoğa iki diyelim, tamam, birden çok, anlaşıldı. Birkaça, üç diyelim, bir çoğa dört, dört diyelim. Böyle iştahat hiç mı olur? Hiçbirinin aklına gelmemiş, ya kaynak yazarı, bir bakalım nedir bunlar, birbirinden farklı mı diyen, Çıkmamış. İtalyan dediğine danışalım diyen çıkmamış. Peki ne olmuş orada kalmamış? Siz ceza hukukuyla uğraşıyorsanız iyi bilirsiniz. Hakaret maddesinde 1953 yılında hakaret maddesinde yoklukta hakarette biliyorsunuz evet. ihtilat unsuru i̇htilat var. Maddesi. Yani başkalarıyla evet. birlikte olma, görüşme, konuşma anlamına gelen. Evet. İhtilat maddesinde Birkaç dediği için yasa koyucu madde öyle diyor. Birkaç kişiyle ihtilaf ederek diyor. 53 yılında bir değişiklik yapmış. 3 kişi 3 demiş. Kişi. Bakın. Bu bir rezalet. 3 kişi demiş. Yanlış yasalaşıyor. Evet. Yasalaşmakla kalmıyor. 2004 yasa koyucusu 125. maddeye, hakaret evet. maddesine aynı Rakamı getiriyor Üç kişiyle diyor ihtilal ederek İki şahide inanmıyorsunuz yani İlle üç kişi ki bu adam söyledi Falan hakkında bu, bu bir reza Skandal mı başlı başına dikkat edin Bunları ben hep yaşadım Buna benzer çok e, Şeyler var Yorumlar var Bunların Bunlarla sürekli ben yargıtayla uğraştım Kimisini düzeltmeyi başardın, kimisini başaramadın. Bunun acısının azabını bugün de yaşıyoruz. Bunu hocam deneyim. hocam vaktimiz, vaktimiz çok az kaldı da acaba e, sizce şu anda yargı için ivedi yapılması bir iki nokta, e, gereken bir iki noktaya işaret edebilir misiniz? Böyle iki üç dakikamız kaldı. Yargı gücünü savcı da, avukat da ve yargıçta bir yargı gücü kullanır. Siz savunmadasınız. Savunma bir haktır. O hak size bir iktidar veriyor. Onu kullanacaksınız. Korkusuz kullanacaksınız elbette. Savcı da aynı şekilde iddia. O da korkusuz kullanacak. Yargıç en korkusuz olması gereken de o. Çünkü yargıç yasama organından korkmayacak, yürütme organından korkmayacak, devleti yönetenlerden korkmayacak, yargıç bir başka yargıçtan korkmayacak, yargıç kendi ideolojilerden etkilenmeyecek yani korkmayacak, kendi inançlarından etkilenmeyecek, korkmayacak sadece hukukun dediğini söyleyecek o kadar. Hocam bu bilince ulaşmadığınız sürece çok uğraşıyorsunuz. Hocam Ve bu yargı mesleğinin kıldır... böyle Hı. olmadığı bir ülkede hiç kimse mutlu değildir, özgür değildir, özgür değildir. Tıknacak da bir liman yoktur. Bu kadar basit. Peki sayın hocam Çünkü bu bazı yargı organının başındakiler ne diyor? Türkiye'de yargı bağımsız bu kadar bağımsız olmadığı hiçbir zaman bunları yaşamıyor mu bu insanlar devlet başkanı bile onları çürüttü ne diyor yargıyı daha bağımsız kulu yapacağız demek ki daha bağımsız değilmiş yeteri kadar bağımsız değilmiş o da kabul ediyor yürütmeyi de daha güçlendireceğiz diye ilk cümlesi oluyor. Sonra evet. önce yürütmeyi güçlendireceğiz diye, ondan sonra yargıyı daha bağımsız yapacağız diye birlikte. Ama bu bir teşvik diyor. <gülüyor> ki. Yani önemli bir teşvik. Tabii ki. Adam. İyi bir teşvik. Evet. Yani olumlu değerlendirmesi gerekiyor. Ne diyor? Yargıyı daha bağımsız kılacağız diye. Bu evet. nedir üstü örtülü olarak kabul yargının bağımsız yeteri kadar bağımsız olmadığını kabul etmek. Kabul etmektir. Evet. Öbür taraftan ya. Yargı organının başındaki kişi ne diyor? Yargı bağımsız diyor. O hocam, hocam seni bağımsızlık sanı... kavramını bilmiyor. Evet. Ya da başka kaygılar var. Onu bilen. Hocam sanıyorum tekrar sizi bir başka programa davet edeceğiz. E, çok teşekkür ediyoruz. Bizi aydınlattınız e, ve e, aslında bu e, hukuk güvenliğiyle ilgili ufkumuzu da genişlettiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz size programımıza Gerçekten. katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Saygılar, Saygılar evet, hocam. sunuyoruz teşekkür hocam. Ediyoruz. Hoşça kalın Hoşçakalın, hoşçakalın. Evet hocamız yargı mesleği yıkıldı yazısında uzun bir tahlil yaptıktan sonra yargının güvencesi çoğunluk iktidarınca örselendi. Bu alışkanlık sürerse korkarım hiçbirimiz sığınacak liman bulamayacağız demiş. Çok karamsar bitirmiş yazısını. Evet, evet. Devamı gelmeli bu konuşmanın. Ama, ama yine Sami Selçuk Hoca'nın bir e, lafı var. Bu şeyden e, Hans Kersen'den e, <gülüyor> alıntılan bunu ben biraz evvel söylemiştim. O da diyor ki yani bir kişi hukuktan ve adaletten şikayet ediyorsa ve arıyorsa hukuk ve adalete Erişmede umut vardır diyor. Şimdi biz de e, Açık Radyo izleyicilerine bir başka e, e, hukuk güvenliği programında buluşmak üzere veda edelim ve e, dinleyebildiğimiz kadar e, müziğimizi dinleyerek sonlandıralım. Teşekkürler.